Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhaba sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Ben Kenan Başaran. Bundan sonra her hafta çarşamba günü bu saatlerde Paslaşmalarda sizlerle birlikte olacağız. Paslaşmalarda sadece futbol değil, haftaya damgasını vuran Yerli ve yabancı spor olaylarını burada yarım saatte de olsa sizlere aktarmaya, üzerine konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz bu ilk programımızda biraz futbol ağırlıklı gidelim. Çünkü 2010 senesi Dünya Kupası'nın yılıydı ve dolayısıyla futbol ağırlıklı bir yıl oldu spor severler için. Güney Afrika tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahibi yaptı. Bu başlı başına bir ilkti, başlı başına bir gururdu Afrika kıtası için. Afrika kıtasının takımları zaman zaman Dünya Kupalarında özel sonuçlar alsalar da henüz bu büyük kupaya ulaşmış değillerdi. Bu açıdan bakarsak Güney Afrika'nın Dünya Kupası'na el sahipliği yapmış olması da aslında şampiyonlukla eş değer sayılabilir. 2010 Dünya Kupası'nda... E, Dikkat çeken en önemli olaylardan birisi Maradona'ydı. Maradona futbolun tırnak içinde tanrısıdır. E, malum 86'da eliyle İngiltere attığı golden sonra onun için tanrının eli diyorlardı. Maradona futbolu bıraktıktan sonra daha doğrusu bıraktırıldıktan sonra uzun süre sağlık sorunları yaşadı. Hatta ölümün eşinden defalarca döndü. Nihayetinde Küba'da gördüğü tedaviden sonra yeniden sağlığına kavuştu. Daha da önemlisi futbol sahalarına Arjantin milli takımının başında geri döndü. Ondan önce de bir iki denemesi olmuştu ufak ama pek kayda değer değildi onlar. O yüzden Güney Afrika futbol severler için Maradona ile de özel bir kupa oldu. Aslında kurduğu takım çok e, futbol mantığına uygun değildi ama Maradona'nın mantığına, onun futbol görüşüne çok uygundu. Bol ofanslı, bol e, çok forvetli bir takımdı. E, defansına çok önem vermeyen görüntüdeydi ve bunun onun başına bela olacağı da aşikardı ve nitekim grup maçlarından hemen sonra e, elendi ve birçok kendisini sevindi üzdü diyebiliriz. Kupanın kazananı İspanya oldu. Çok da büyük bir sürpriz değildi. Ee, sürpriz olan şuydu belki de finalde karşılaştı Hollanda'nın ortaya koyduğu futboldu. Hollanda iki dünya finali oynamış daha önce ve oynadığı futbola kaybetmiş olsa bile hakikaten gönüllerde şampiyon olmuş bir takımdı. Ancak bu üçüncü finalinde kendi tarihine, kendi karakterine yakışmayan bir futbol oynayarak Biraz hayal kırıklığı yarattı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu İspanya'nın Dünya Kupası'nı alması pek sürpriz olmadı. Buradan hemen bir uzun pas atalım ve Süper Lig'e dönerim. Süper Lig bu sezon öncelikle fiyatıyla fark attı. Avrupa'nın en pahalı ilk 6 liginden biri oldu. Evet bu çok önemli. E, yıllık KDV hariç 321 milyon dolara satıldı. Türkiye Süper Ligi'nin yayın hakları. Bu arada sponsoru da değişti Süper Lig'in Türksel sponsorluktan ayrıldı. Daha doğrusu ayrılmak zorunda kaldı. Bunu da ayrıca konuşuruz. Bir kamu kuruluşu olan Sportoto özellikle yaşı Kemal'e yakın ve Kemal'e ermişler çok iyi bilir. Sportoto bir zamanlar hayallerimizi süslerdi. 13 artı biri bulmak ...zengin olmak demekti. İşte o spor toto... ...bugün Türkiye Süper Ligi'nin... ...sponsoru olarak... ...bir kez daha kamuoyunun... ...gündemine geldi. Böylesine pahalı bir ...elbette... E, ...televizyon açısından... E, ...marka değeri, kalitesi yüksek... ...bir ürün olması gerekiyordu. E, yayıncı kuruluş Deci Türk... ...bu sezona hep bu kavramı... ...öne çıkartarak... E, ...girdi... Sürekli ligin marka değerinden bahsetti. Öyle ki bu marka değeri ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'yla yollarını ayırmasına kadar gitti. Dilerseniz burada bir nokta koyalım, bir kısa pas yapalım, bir şarkıya gidelim. Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsan Bak o zaman resmime Görakan o yaşları Benden sana son kalan Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama hey, hey, hey, ya. Ağlar yalnızlığına hey, hey, hey, ya. Ve işte kalan Bir avuç an şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin beni Gün belki hayattan ye, ye, ye, geçmişteki günlerden ye, ye, ye, bir teselli ararsın. Bak o zaman resmimde ya. sami yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu zerbi beni yaşasaydım. Görseydin Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime. Benden sana son kalan hey, hey, hey, Bir küçük resim şimdi hey, hey, hey, Cevap veremez ama hey, hey, hey, Al var yalnızlığına ya, ya, ya, ya, ya. Ve işlerde kalan bir avuç anı şimdi Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni Bir gün belki hayatta yeah, yeah, yeah, Geçmişteki günlerde yeah, yeah, yeah, Bir teselli ararsın yeah, yeah, yeah, Bak o zaman resmim. Yeah, yeah, yeah, ya. Sen, Sen yalnız değilsin Biliyorum, biliyorum neredesin. neredesin Bu, Bu üzerdi beni, beni. Yaşa sayda yeah, göze sayda yeah. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik ki marka değeri yükselen Süper Lig'de yayıncı kuruluş yarattığı bu tırnak içine ürüne halel gelmemesi için e, içerinde değişiklikler yapmaya karar verdi ve Erman Toroğlu'nun üslubunun bu fiyatı artan futbolun marka değerini düşürüyor diye kendisine güle güle dedi. Erman Toroğlu şu anda Kanal Türk'te ve Hemen hemen her programda gönderilişine, serzenişte bulunmaya devam ediyor. Ee, bu konu e, aslında futbolun marka değeri sadece Erman Toroğlu'nun üslubuyla artacak ya da düşecek diye bir şey yok. Bu toplam bir e, kalite sorunu e, hakeminden seyircisine, televizyon yayıncısından e, futbolcusuna kadar... Bir bütün aslında her yer çok beylik bir sözdür ama toplumun toplam kalitesi tırnak içinde bu kalite lafını çok sevmiyorum bu tür konuşmalarda kullanmak için ama e, hani toplumun yüzü neyse bunun kurumları da aynı şekilde onun paraleline bir çizgi ortaya koyar. Süper Lig dedik ki Spor, Sportoto'nun sponsoruna yola çıktı. Bu sene e, tabii ilk defa beşinci bir şampiyonun olduğu bir başladık. Geçen sene tarih bir sezon yaşadık ve Bursa Spor dört büyük takımdan sonra şampiyon olan ilk takım oldu. Artık e, dört büyükler değil beş büyükler demeye alışacağız. Dolayısıyla beş büyük ve beş şampiyonlu ilk ligi idrak ediyoruz ee, soru işaretleri vardı. Bursa Spor acaba tesadüfen mi şampiyon oldu? Diğer dört şampiyon adayı, dört büyük kötü olduğu için mi Bursa Spor aradan sıyrıldı, fırsatı değerlendirdi ve şampiyon oldu. Ee, bu yüzden bu sezona Bursa nasıl başlayacağı çok önemliydi. Ve şu ana kadar oynanan yedi hafta sonunda Bursa Spor geçen seneki şampiyonluğunun Tesadüf olmadığını göstermiş durumda. 7 maçın eee de yenilmedi. Sadece bir maçta berabere kaldı. O da son maç. E, bir maçı yarım kaldı. Malum Gaziantepspor'la oynadığı karşılaşma seyircilerin çıkarttığı olaylar nedeniyle Bursaspor 1-0 öndeyken tatil edildi. E, bu artık %100 diyebiliriz. Bursaspor lehine bu maç 3-0 Tescil edilecek, tescil edilecek ve böylece Bursa Spor 19 puanla liderliğini sürdürmüş olacak. En yakın rakible arasındaki puan farkı bugün itibariyle eğer bu maçı da hesaba katarsak 5 puan. Bu sezonun transfer dönemine Beşiktaş damgasını vurdu. Açıkçası Beşiktaş tarihsel karakteriyle pek uyuşmayan daha doğrusu Son yıllar için demeyeceğiz ama genel yani 107 yıllık tarihinde 107 yıllık tarihin göz önüne aldığımızda Beşiktaş kendi karakterinin, kendi davranış biçiminin biraz dışına çıktı. Dünyanın çok sayılı yıldızlarından, futbol yıldızlarından biri olan Querezma'yı, Portekizli yıldızı Türkiye'ye getirdi. Yetmedi arkasından İspanyol efsanelerinden Guti'yi getirdi. O Guti bugüne kadar sadece Real Madrid forması giymiş bir oyuncuydu ve böylesine bir e, ismi Türkiye'ye getirmesi çok önemliydi. Aynı zamanda Schuster, Ben Schuster de e, bir Alman olmasına rağmen futbol e, kariyerini İspanya'da inşa ettiği için artık yarı İspanyol da diyebiliriz kendisine. Zaten e, konuşmalarında da. Günlük konuşmasında olsun, televizyona verdiği demeçlerde olsun. İngilizce İngilizceye pardon, Almanca yerine İspanyolca konuşur. Schuster gibi bir ismin Türkiye'ye gelmiş olması da çok önemli. Kendisi futbolcuyken eee büyük takımlarda Barcelona'da, Atletico Madrid'de ve de Real Madrid'de oynamış bir isim ve nihayetinde Real Madrid'i teknik direktör olarak çalışmış büyük bir marka. Şüster'in Türkiye'de olması bu anlamda da e, Türk futbol severleri için, Türkiye'de futbol severleri için çok önemli bir kazanç. Diğer yandan Fenerbahçe'de de bir e, değişim söz konusu oldu. Malum e, Fatih Terim'den sonra gerek Beşiktaş gerekse Fenerbahçe e, kendi Fatih Terim'ini yaratma e, sancıları yaşar dönem dönem. Beşiktaş bunu Rıza Çalınbay'la denedi olmadığı. Ertuğrul Sağlam'la denedi, sabırsız davrandı ve olmadı. Ama aynı Ertuğrul Sağlam işte gidip Bursaspor şampiyonu Şampiyon yaptı. Fenerbahçe'de anca Rıdvan Dilmen'le, Oğuz Çetin'le kendi Fatih Terim'ini yaratmaya çalıştı olmadı. Yıllardır beklenen buluşma nihayet bu sene oldu. Aykut Kocaman bir gün Fenerbahçe'nin başına geçecekti ve nihayetinde o buluşma gerçekleşti. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin, Hmm, çok önemli anlamı daha doğrusu çok anlamlı. Çünkü 1995-96 senesinde Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapan iki golden birisinin sahibiydi. Bir diğerinde Oğuz Çetin atmıştı. Üstelik Trabzon'da Trabzonspor'a ve o maç Trabzon'un şampiyonluğu kaybetti, Fenerbahçe'nin kazandı maç olarak tarihe geçti. O gün Aykut kocaman çıkıp şunu dedi. Bugün biz seviniyoruz ama üzülebilirdik de. O yüzden Trabzonsporlu arkadaşlarımı üzüntüsünü paylaşıyorum. Onları yerine biz de olabilirdik. Onlar bugün bizim yerimizde olabilirdi. Diyerek bir empati kurmuş Türkiye'deki başarının veya başarısızlığın anlık sonuçlarla değerlendirildiğini Koca bir sezonun emeğinin hiç dikkate alınmadığını dile getirerek Türkiye futbol sahalarında pek rastlamadığımız çok şık bir hareket yapmıştı. O konuşma Aykut Kocaman'ın daha sonraki yıllardaki hayata ve futbola, spora bakış açısını çok belirleyici bir etki yarattı. Ancak o gün Aykut Kocaman'ın bu konuşmasına rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, onunla birlikte Oğuz'u kulüpten uzaklaştırdı. İşte Aykut Kocaman'ın 96-2010 14 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına geçmiş olması yine e, tırnak içinde kullanmak istiyorum. Çünkü spor sahalarında bu tür ifadeler pek koş görmüyorum ben. Benim futbol anlayışıma ters. Rövanş'ı almış oldu. Kendisini gönderenlerden. Eee Sırf bu yüzden bile Fenerbahçe'de olsun olmasın insanlar bence gerçek futbol severler. Aykut Kocaman'ın başarılı olmasını temenni etmeliler. Kendisi zor bir görev üstlendi. Bir kere sezon başında Christoph Daum, Alman teknik direktörün gönderilme biçimi nahoş sahneler yarattı. Öyle bir ortamdan sonra Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına gelmesi zordu. Raykut Kocaman üstüne üstlük Fenerbahçe kulübünde artık bir tarih olmuş. Alex de Souza'yı takımdan kesme gibi radikal değişikliklere de geltenince ister istemez Fenerbahçe kamuoyunun tepkisini çekmeye başladı. Çünkü sonuçlar iyi değildi o sıralar. İyi olmayınca da yaptığınız değişimler Hemen eleştiri konusu olur. Yerden yere vurursunuz. Ama başarılı olursanız da kralsınız, imparatorsunuz. Aykut Kocaman kolay yolu seçmedi. Zor olanı seçti. Hani boğulursam büyük denizde boğulurum dedi ve şimdilik yavaş yavaş istediklerini sonuçlara da yansıtmaya başladı. Bakalım milli maç arasından sonra Fenerbahçe nasıl bir çizgi, nasıl bir tablo ortaya koyacak. Galatasaray, ezeli rakip Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın geçen sene Reykart'la büyük bir e, umut beslediler. Türkiye'de ikinci bir Galatasaray devriminin temellerini atacaklarını umuyorlardı. Ancak çok iyi başladıkları ligi çok e, Türkiye standartlarına, Türkiye yargılarını daha doğrusu iyi bir yerde bitirmediler. Ve bu sezon Avrupa kupalarından da erken bir şekilde elendiler. Hani geçen sene tamam alışma devri şu olsun bu olsun diye tanınan kredi Reykart'a bu sene e, tanınmayacak gibi. Reykart'la özel hayatında talihsizlikler yaşadı. Babasını kaybetti yakın zamanda geçen hafta. E, her şey üste git gelmeye başladı Galatasaray'da. E, aldıkları yabancı oyunculardan şimdiye kadar yeterli verim alabilmiş değiller. Dolayısıyla Galatasaray sancılı Galatasaray'da her an her şey olabilir. Reykart'la yollar da ayrılabilir. Ya da başkan inat edip yeni stadını açana kadar yeni stadda da bir e, kredi açabilir hocasına ve kendisine. Galatasaray için bu yıl çok önemli. 29 Ekim'de yeni stadının bitmesi bekleniyor. Bu stad ekonomik açıdan, futbol endüstrisi açısından Türkiye'de bir e, mihenk taşı olacak. Çünkü Stadın devreye girmesiyle birlikte akıllı işletilirse Galatasaray buradan her yıl 50-60 milyon dolar gelir elde edebilir. Semerbahçe Stadı hala bu geliri sağlıyor çünkü. Galatasaray e, gayrimenkulleri olan zengin bir kulüp. Bunları da yavaş yavaş paraya çevirmeye başlıyor. Yani e, endüstriyel futbolun belirleyici olduğu günümüzde Galatasaray e, akıllıca kullanırsa kaynaklarını hakikaten e, bir süre sonra yani bir iki yıl sonra tekrar Türkiye ligini e, domine etmeye başlayabilir. Tekrar tekelini almaya başlayabilir. Bu noktada Beşiktaş'a bir geri pas yapmak lazım. Beşiktaş da stadını yenilemek istiyor. Ancak bir türlü bürokratik engelleri aşamıyor. Diyorlar ki Beşiktaş'ın stadının bulunduğu yer tarihi bir bölge. Beşiktaş tadının bir kısmı tarihi bir yapı. O dokuya zarar veremeyiz. O yüzden sırada izin vermiyoruz diyorlar. Ama bu çok komik bir gerekçe. Tırnak içinde kargalar bile güler buna. Çünkü Beşiktaş tadının hemen arkasında biliyorsunuz gök kafes gibi bir hançer saplanmış o tarihi dokuya. Hemen ee, yine yan tarafında Swiss otel yükseliyor. Bütün bunlar o tarihi coğrafyanın içinde yükselirken Beşiktaş'ın stadını yenileme isteğinin e, bir türlü karşılık bulmaması anlaşılır bir şey değil diyeceğim. Anlaşılır bir şey, e, anlaşılır bir şey çünkü stadın yeri çok değerli. İstenilen şu Beşiktaş oradan çıksın. E, Beşiktaş'ın o stadı bırakıp Kazlıçeşme Tayyip Erdoğan'ın mitingleriyle meşhur alana Gitmesi isteniyordu. Ancak Beşiktaş buna direniyor. Kabul etmiyor. Çünkü o bölge 98 yılında 49 yılına Beşiktaş'a tahsis edildi. Kullanım hakkı Beşiktaş'a ait. E, ne olacak? Ya Beşiktaş 49 yıl boyunca bu şekilde bu kullanacak ama bir yanda da stadın ömrü tükenmek üzere 2001 yılında verilmiş bir e, rapor var. E, şöyle orta ve üstü bir depremde Orada büyük bir facia neden olunabilir. O yüzden öyle ya da böyle o stadın yenilenmesi lazım. Ee, son aldığımız bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kara çıkması lazım. Orada üç ayrı arsa var. Üç arsanın sahibi anlaşmış. Hani burada e, stadın yapılması konusunda, yenilenmesi konusunda şimdi belediye meclisinin buna onay vermesi lazım. İkinci karar da Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan çıkacak. Evet. tarihi kısma dokunmama koşuluyla bu stadı yenileyebilirsiniz. Karar çıkarsa Beşiktaş'ta stadını yenileyecek ki ezeli rakipleri arasında oluşan farkı kapatabilsin. Şu anda Beşiktaş o staddan yıllık 12-13 milyon lira kazanıyor. Bakın Fenerbahçe 54-58 milyon dolar hatta euro da olabilir yanılmıyorsam para kazanıyor. Eee Endüstrileşen futbolda madem endüstri ifadesini kullanıyoruz o zaman rekabette eşit koşullar yaratılması gerekiyor. Ya devlet hiç kimseye imtiyaz tanımayacak ya da herkese eşit davranacak. Bugün şampiyon Bursa'da da stadı Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Kayseri'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni bir stadyum yaptı. Eskişehir'de bunun sözü veriliyor ama Eskişehir sosyal demokratların elinde olduğu için orada belediye bu işlere girmiyor. Kanunların kendisine getirdiği sınırlardan dolayı. Bu konuda ayrıca gireceğiz. Çünkü normalde belediyelerin futbol kulüplerine herhangi bir destekte bulunmasını önlüyor. Ama bazı belediyeler arkadan dolanıp önden dolanıp kulüplere destek verebiliyorlar. Ee, şimdilik bir e, ara vermenin daha zamanı geldi bir güzel e, şarkı daha dinleyelim şarkı söylesin kramofonda eski yalan kanka hoşuna gider bir yuvarları maviye boyadım mavi Seninim en derdin sularken sarpsan öyrerim senin kulağım fonda bu Birden çıktım viraneden Koşa koşa indim kumsala Acı acı sövdüm sonra Yüzümü tırbaçlayan rüzgara Birden çıktım viraneden Koşa koşa indim kumsala Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Evet yarım saat oldukça hızlı geçti. Paslaşmalarda bu ilk paslaşmalarda mümkün olduğunca birçok konuya değmeye çalıştım. Ama açıkçası zaman kısa pas yapmaya ancak el veriyor. Önümüzdeki haftalarda daha disiplinli olmaya çalışacağım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ben Kenan Başaran paslaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar buluşmak üzere derken ee, bu hafta e, önemli bir milli maç e, yapacağız. Almanya ile karşı karşıya geleceğiz. Daha sonra Azerbaycan'da oynayacağız ama Almanya maçı çok önemli çünkü e, futbol folkloru açısından futbol kültürü açısından birçok öykü içinde barındırıyor. İşte Almanya'da yetişmiş ama Türkiye milli takımın formasını giyen Nuri Şahin gibi, Hamit Altıntop gibi oyuncular. Buna karşılık işte Türk asıllı olup Almanya milli takımının formasını giyen ve Real Madrid'e kadar transfer olan Mesut Özil gibi bir oyuncunun yer aldığı Almanya ve Türkiye. E, gurbetçilerimizin mesken tuttuğu, birçok milyonlarca insanımızın yaşadığı, artık iç içe geçmiş, neredeyse Berlin'in bir Türk şehri olduğu söylenen bir ortamda bu milli maç birçok öykü, birçok hikaye barındırıyor. Sadece bir futbol müsabakası olarak bakmamak lazım buna. Çünkü meşhur bir söz vardır. Futbol asla sadece futbol değildir. Mesut Özil'in demeçleri var. Türkiye'ye gol atarsam hain ilan edilmem diye. Kata. Asla böyle düşünmemeli. Bu bir spordur. Nasıl ki Almanya'da doğup büyüyüp oranın ekmeğini yiyip ama milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcular Almanya'ya gol attığında Almanlar Kendisini ve suçlamıyorsa biz de öyle bir şey aklımızdan asla geçirmeyeceğiz. Mesut kimin bayrağı için oynuyorsa terini sonuna kadar akıtmalıdır. Aynı şekilde bizim oyuncularımızda. Mehmet Aurelio gibi Brezilyalı siyahi bir oyuncunun gelip bir formamızı giyip bu ortamda artık böyle e, nüfus kağıdına göre ya da ırk ayrımına göre yapılacak değerlendirmeler çok ama çok çarışıdır. Eee kabul edilemez. Evet, bir son pas yaptık. Bu final pasıydı. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.